Hanımı vefat Hı. etti, epey zaman oldu dedi. Ben vefat edince aynı mezara defnedebilirim. Yani miyim? normalde kabir sıkıntısı, toprak yer sıkıntısı varsa ve birinci mezarın eseri tamamen kaybolmuşsa bu mümkün. Ama normal şartlar altında yer imkanı varken ben işte eşimin yanında aynı mezarda bulunayım endişesiyle oraya gömdürmek pek hoş değildir. Büyük şehirlerde genellikle mezar sıkıntısı olduğu için onlara olabilir diye cevap veriyoruz. Ama köy yerlerinde Mezarlığın geniş olduğu, toprağın bol olduğu yerlerde bu yana çok başvurmamak lazım. Evet, teşekkür ederiz.